Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan ve sunan Erol Malçuk. Merhaba sevgili açıkladığı dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Mine Aydoğan. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, Sevgili dinleyiciler, Mina Hocamı ben sizi biraz tanıtayım. Sonra ona çok güzel, çok enteresan sorularım olacak. Mina Aydoğan 1967 Kars doğumlu. 1985'te başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Tekstil Tasarımı bölümünden 1990'da mezun oldu. 96-97 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Meslek Eğitimine devam edip sınavı aldı oradan. Aydoğan Süleyman Demir Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı bilimsel araştırma projeli batik tekniğinin farklı tekstil yüzey düzenleme yöntemleriyle kullanımı ve uygulamaları başlıklı teziyle yüksek lisansını 2019'da tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Selim Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Bayağı uzun ve güzel bir tanıtım oldu herhalde hocam. Tabii ee, ki çok Ben siz böylece tanıtmış oldum. Şimdi merak ediyorum hocam sizin ekolojik moda diyebileceğimiz alana ne yönlendirdi sizi? Biraz sohbet etmiştik sizinle Antalya'daki Çevre Festivali'nde. Evet evet biraz konuşmuştum. Çok kısa bahsedeyim bundan da. Ee, az öncesinde belirttiğiniz üzere, 85 yılında mimarasyona girmiştim ben. Ee, aşağı yukarı 30 yıldır. Tabi burada arada yaşım geçmiş oldu. Problem değil çıksın. <gülüyor> ee, 30 yılı aşkındı. Bu sektörde ben e, tasarımcı olarak e, bir geçmişim var. Buna 20 yılı da akademisyenlikle devam ediyor. Işte az önce anlattığım şekliyle. E, eskiden e, benim o üniversite okuduğum yıllar ve daha sonraki yıllarda sadece şeyler vardı. Böyle işte Farklı modeller, farklı stiller, farklı tasarımlar. Bunlar üzerine bir şeyler yapıyorduk. E, böyle bir tasarım anlayışımız vardı. Fakat bu son 50 yılda aslında birçok şey değişti. Neden değişti? Eee aslında bu durum daha da eskiye götmek gerekiyor birazcık. Şundan dolayı eee sanayi devriminin ortaya çıkması ki bu da çok eski bir yıllara dayanmaz biliyorsunuz. Hesapladığınız da çok eski yıllara gitmez. Onu da artık ötenin başlangıcı olarak değerlendirmiyor sanayi devrimi. Evet. Evet. evet i̇şte evet, buhar aynen. makinesinin bulunması. <Gülüyor> İşte zaten olay oraya kadar gidiyor. Buhar makinesinin bulunması, işte kömür kullanılması, e, oradaki sanayinin e, bunlarla ve daha sonraki yıllarda petrol ve onun e, yan ürünleriyle e, çalıştırılması gibi şeyler ekolojiyi bozmaya başladı. O zamandan başlasın bu olay, bu süreç. E, şu son 50 yılda bu biraz daha arttı. E, neden arttı? Çünkü nüfus çoğaldıkça insanlar e, tekstil ve modaya olan ilgileri artmaya başladı. Daha doğrusu e, nüfus arttıkça e, talep arttı. E, talep arttı. Tabi ihtiyaç arttı, talep arttı. O zaman ne oldu? Teknoloji değişimcisi, ufak fark girmeye başladıktan sonra ilerlemeye başladı. Bütün olay her yönde ilerlemeye başladı. Ee, ve insanlar biraz da kendini göstermek için, işte farklı şeyler giymek için biraz daha e, neye dönmeye başladılar yavaş yavaş? Tüketim toplumuna dönmeye başladılar. İşte bütün bu olaylar e, dünyayı, ekolojiyi, insan sağlığını, canlılara verilen zararları bunları ortaya çıkartmaya başladığı için ben işte oralarda o zamanlar e, artık, daha çok moda tasarımcılığının dışında duyarlı moda tasarımcısı olabilmek adına ben bir şeyler yapmaya çalıştım. Ki gibi düşünen pek çok arkadaşım, akademisyenler bir e, sosyal çevrede olan insanlar da var. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapan insanlar da var. E, ne yapmaya çalıştık biz bu şeyi fark ettiğimizden beri? E, yani bir tüketici olmak, onların talepleri doğrultusunda bugünü ve gelecek nesilleri düşünerek çevre dostu e, Tekstil ürünleri üretmek gerektiğini farkına vardık ve o tarz tasarımcılar olması gerektiği için daha çok daha ziyade çevreye duyarlı, e ekolojiye duyarlı, e hızlı tüketime bağlı üretim sorunlarına e bu tür sorunlara karşı duyarlı olan insanların olması gerektiğini düşündüğümüz için bu adana yönelmeye başladık. Yani benim de ekolojik modaya yönelmen böyle olmaya başladı. Peki e mesela ikinci el e kıyafetleri e dönüştürmek ya da insanları onu giymeye Teşvik etmek falan e, yeterli olur muydu? yani Ya da büyük e, oranda sorunu biraz çözer miydi? Ne dersiniz ona? Yoksa tamamen ekolojik modaya ya da ekolojik tekstile mi geçmek lazım? Onu o bir yere kadar çözüyor. E, şimdi evet. aslında şöyle. Şimdi bu tekstil ürünleri biliyorsunuz e, iplikten, e, daha doğrusu topraktan başlıyor. Oradan düşünmemiz gerekiyor. Topraktan, e, mesela pamuktan düşündürdüğümüz zaman toprağa ekilen bir pamuk, ee, ne yapılıyor ee, toplanıyor elyaf elin haline getiriliyor iplik yapılıyor dokunuyor kumaş haline getiriliyor boyanıyor işte baskısı yapılıyor desenlere basılıyor dikiliyor ve giyiliyor pek çok süreçleri var bunların. Olayı ikinci eline gelmeden önce buradan başlamak gerekiyor. Yani ekolojiyi biraz kurtarmak için daha topraktan itibaren işleri almak gerekiyor. Her aşamada kirleticilik var zaten değil mi? Doğa, çok fazla çok fazla var. Hem de çok fazla var. Ve bu artarak da gidiyor dünyayı biraz Zorlayan bir sektör maalesef tekstil sektörü. Peki şimdi mesela moda diye konuşuyoruz da moda deyince ne anlıyoruz? yani e, Şimdi az çok benim kafamda bir şey oluşuyor ama yani siz bunun akademisyen olarak ne, ne dersiniz moda deyince? Moda kelimesi çok genel bir kavram. Moda deyince e, fonksiyonel olan yani kullanışlı olan, rahat olan, içindeyken e, kendimizi iyi hissettirecek her türlü kullanışlılığı olan her türlü bize fayda sağlayan her türlü ürün bana göre modadır. Bu bir arabada olabilir, bir koltukta olabilir, bir yatakta olabilir. Hatta bir süpürge bile olabilir. Çünkü onu kullanırken rahat olması gerekiyor. O size bir payda sağlaması gerekiyor. Ama giysi modası dediğimiz zaman ben bunu şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Eskiden mesela insan yakışan falan derdik ama artık öyle demiyorum ben. Şöyle diyorum. Değişen, dönüşen, tekrar edilebilen, gelenekli gelenekliliğiyle birlikte modern de olabilen, doğal malzemelerden ya da teknolojik Kullanılarak üretilmiş olan ama atık bırakmadan üretilen ve hiçbir canlıya zarar vermeden üretilmiş her türlü ürün, ama ömrünü benle beraber tamamladıktan sonra bile doğada çöp olarak kalmayan ikincil olabilir veya tekrar dönüştürülebilen bir ürün olabilir. Bu şekilde bana kendimi iyi hissettirecek. Giydiğim zaman bana yakışan her şey moda darıya tanırım. Uzun oda mı? Ya i̇şin içinde ekolojinin her türlü e, dönesi olsun istiyorum bu tanımlamada, O yüzden benim tanımlama yaptım sizin için. Ama daha çok genel algı modada şey gibi hani e, her sene e, piyasaya yeni bir ürün sunmak lazım. Bu, bunun modası geçti denir ya hani bu şeyini yitirdi. Çekiciliğini yitirdi. Ben mesela bir ara e, şort aramıştım. Yani çiçekli olmayan şort bulamadım. Düz şort bulamadım mesela. İşte pantolon arıyorum düz pantolon yok diyorum. Arkadaş yani ne oldu bu geçen seneki pantolonlar nereye gitti? Hepsi kalkıyor yerine moda Bada denen o senenin çok tutulan da demeyeyim de belki tutturulan yani insanlara bunları işte giymeniz lazım diye piyasaya sürülen şeyler gibi geliyor. Bunlar. Aslında evet aynen o şekilde yapılıyor ama o yapım artık bunun yapılmaması gerekiyor. Artık artık şöyle söyleyeyim ben size çok kısa olarak. E artık... E üretilmemesi gerekiyor. bu da ne olur? Ee, sıkıntı olur. Çünkü orada çalışan insanlar var. Bu sektörden para kazanan insanlar var. Onların işi kalır. O zaman ne yapmak gerekiyor? Öyle bir üretim yapmak gerekiyor ki bunlar doğayı, çevreyi, insanları zarar vermeyen, kirletmeyen, atık olarak kalmayan ürünler olması gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar da az tüketmek gerekiyor. Bizler için söyledim bu son söylediğimi. Az almak gerekiyor. Hatta mümkünse hiç almamak gerekiyor. Elimizdekilerde ne varsa neler elimizde varsa eskiden kalan Onları değiştirdik dönüştük yeniden kullanmak gerekiyor. Şeydi, galiba e, hangi ülkedeydi İspanya mı İtalya mı geçen bir e, duymuştum şey sanırım ton, tonlarca kıyafet her sene çöpe atılıyor. Yani bu inanılmaz bir şey. E, hani şey de olmuyor geri de dönüşmüyor başkası da giymiyor. Giyiliyor Hadi ve atılıyor çöp oluyor yani. Çöp dağları olarak karşında çıkıyor bunlar orada yakılıyor. Yakıldığı zaman bu ürünlerin bir çoğunda baskı veya boyama olduğu için Çinyasla bunlarda da kalan kimyasaları olduğu için tabii ki size söylediğiniz zaten. Bunlar havaya e, karışıyor. Havaya karıştığı zaman hava zaten kirli. Hava zaten yıllardan, yüzyıllardan biri kirlenen bir e, doğa olayı. Buna daha da biz bu ürünleri yakarak e, veya toprağa gömerek yok etmeye çalışıyoruz. Fakat bu bir şekilde yok olmuyor. İşte ondan dolayı üründe ürünü az önce anlattığımı dönmek istiyorum tekrardan. En başa dönmek gerekiyor. Daha topraktan bunu elde ederken öyle bir şey yapmak gerekiyor ki bu iş e, bir ürün ortaya çıktıktan sonra bunun tekrardan kullanıldıktan sonra, sonra bunu tekrar toprağa gömüldüğünde toprağa bir gübre olarak geçmesi gerekiyor. ki Artık bu tarz şeyler e, var. E, modada 6R prensibi dediğimiz e, o prensibinin altıncısında mesela ROT dediğimiz bir kısım var en son aşamasında bu ürünlerin toprağa gömülmesi ve bunun 1980'lerin %90'ın toprakla hem hal olup e, absorbe olup orada gübre şeklinde dönmesi gerekiyor. Yani olayın bu tarafa dönmesi gibi yavaş yavaş. Bunun ayrıntılarını ben size soracağım biraz e, sonra ama şey de merak ediyorum. Şimdi e, bu, az önce konuştuğumuzda çok bağlantılı olacak. E, Hı -hı. Son zamanlarda her alanda sürdürülebilirlik e, kavramı evet. çok öne başta gündemde diyelim ya da. E, hı hı. Moda da ya da işte tekstilde sürdürülebilirlik deyince ne diyebiliriz? Aslında bu kavram evet dediğiniz çok doğru. Çok haklısınız. Her alanda kullanılan bir kelime, bir tanıtlama. Ama tekstil aslında bu biraz bana göre bu tekstil ve moda biraz paradoks bir tanınma gibi düşünüyorum ben. Neden? E, neyin sürdürülebilirliği? Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. E, eğer çevreye bu kadar zarar veren, petrokimiyadan sonra en çok zarar veren bir sektörse bu tekstil... O zaman bunun zar verdiği zararı sürdürülebilirliği mi diye düşünmek gerekiyor. Bir soru işareti koymak gerekiyor bu cümlenin sonuna. Ya da şöyle düşünmek gerekiyor. Mesela son zamanlarda e, insanlar ne yapmaya başladılar? Yavaş yavaş e, genç kızlarımızın veya evdeki annelerimiz, babaannelerimizin eski çeyiz sandıktan açmaya başladılar. İçinden geleneksel eski çok güzel tekstil ürünlerimiz var, değerlerimiz var. gelinliklerimiz var. Onları çıkartmaya başladılar. Bunu sürdürülebilirliği mi? Bak böyle bir şey varsa evet bu kabul olabilir bu olması da gereken bir şey. Ama diğer taraftan e, doğaya verdiği bıraktığı zararları düşünerek düşünürsek o zaman sürdürülebilir olmaması gerekiyor. Ben bunu şöyle tanılamaya çalışıyorum. Sürdürülebilirlik kelimesi yerine dönüştürülebilir, değiştirilebilir gibi düşünürsek sanki daha doğru olacak gibi geliyor bana. bana Peki göre. E, şey dediniz de, sandıklardaki kıyafetler geleneksel. O geleneksel kıyafetlerin üretimleri nasıldı ki? Mesela onlar doğayla uy uyumlu üretildi? Ee, tabii, ki, tabii ki. Mesela en basit örnek ben söyleyeyim. Biz e, çok eski zamanlarda, daha bu sanayi devrimine geçmeden önce, bütün bu tekstil ürünleri nerede yapılıyordu? Evlerde yapılıyordu. Bizim atalarımız yani e, çok eski çağlarda, e, ilk dokumanın ilk çıkışı bu şekilde. Yani tamamen... E, şeyin koyunların kürk şeyinin e, yününün kırkılmasıyla Hı. elde doğal bir yün mesela bunların iplik haline getirilmesi kirmen veya o aletlerle Hı, Yüne, de, değil tabii mi? Ki, onlar tabii ki bunların hepsi o şekilde iplik haline getirilip el, elde yapılan e, son derece ev tipi ma, e, makineler, makine bile demeyelim tezgahlar diyelim tepe ev, ev tipi dokuma tezgahlarında yatay veya dikey dokuma tezgahlarında dokunurdu ve bu iplikler ya da bu yün parçaları Neyle ile boyanırdı? O zamanlar belki şu anki kimyasallar yoktu ki neyle boyanıyordu? Doğal boyalarla, kök boyalarla. Bitkilerin Birki bir kökleriyle, bitkilerin tohumlarıyla yapraklarıyla kaynatıp boyanıyordu. Hiçbir ortama hiçbir zarar vermeyen bir üründü onlar. Ama şu anda bunların yerini hep ne aldı? E, kimyasal e, kanserojen maddeler, kanserojen kimyasal ürünler ve petrol e, türevli e, boyan maddeler. İşte bunlar hem sağlığımıza zarar veriyor hem çevreye zarar veriyor hem bir ürün yıkadığınız zaman, çamaşır makinesine yıkadığınız zaman o küçük partiküller bile çamaşır makinesinin suyuyla toprağa geçebiliyor ve bu zamanla denizlere kadar ulaşabiliyor ve bunu balıklar yiyebiliyorlar. Onların içindeki o partiküller, plastik partikülleri balık tutup yediğimiz zaman bize de geçebiliyor. Ki bu geçenlerde okuduğum bir makalede gördüm. Hamile bir hanımın plasentasında bu tür e, kimyasal partiküllere rastlanmış. Evet, sanırım şeyin kitabındaydı o ee, Sedat Göndoloğlu hoca var Çukurova Üniversitesi'nde plastik. mucize yüzden felaket mi felak diye kitabı yayınlandı. Hatta onunla ben bir program yaptım e, yine. Evet. O zaman aslına bakarsanız e, geleneksel yöntem, yenilikçi bir yöntem oluyor şu anda. Yani evet. ekolojik anlamda düşündüğün zaman geleneğe döndüğümüzde yeni yeni keşfetmiş oluyoruz. Ya yani araya uzun bir kimyasallı dönem girdiği için Gelenekseli unuttuk. Onu e, gündemez getirerek onu ya da işte e, dönüşüme sokarak yeni öyle oluşturacağız. Geleneksele dönerek. Zaten bu yapılmaya başlandı. E, bunun farkına vardıkça e, bilinçlenen insanlar, bilinçli tüketiciler, üreticiler ve bilinçli tüketiciler bu olana doğru dönmeye başladılar. Ve doğrusu da bu aslında. Ben onu soracaktım siz aslında hani... E, Dedik ya hani ne, ne tür şeyler kullanılıyor mesela bu tür tekstilde tamamen doğayla uyumlu ve doğaya karışabilir. Ve acaba e, hani bu yöntemlerle e, dünyada dünya e, bir sürü insan yaşıyor. Çok fazla nüfus var. Bu kadar nüfusun ginsi e, nüfusu ihtiyacı karşılanabilir mi gibi bir soru sorulabilir. Hani bize öyle bir soru gelebilir. Onun için belki hani daha çok bitki ekim alanları mı gerekecek ya da nasıl bir şey olacak hani bunun işte belki sürdürülebilirlik buradan dolayı bize soru olarak karşımıza çıkabilir. Ben de şimdi aklıma geldi böyle bir şey. İşte orada geri dönüşebilen, geri dönüşebilen, yeniden kullanılabilen, dayanıklı, zamansız dediğimiz ürünler yapılması gerekiyor. Aslında bu kavram ve bu stratejilerle bu artık karşımıza çıkmaya başlıyor bu tarz konular. Ama yine de insanları bilinçlendirmek gerekiyor. Ve burada herkesin bilmesi gereken şey şu aslında eş, hepsinin işin başında eğitim geliyor. İnsanlar ne kadar bilinçlenirlerse yani zaten şu an hepimizin gardıropları inanın, hatta şöyle bir şey var. İnsanların aldıkları birçok şeyin birçoğunu giymiyorlar. Zaten kadınlarda genç kadınlarda çok fazla var. Bu kadar almamak gerekiyor elimizdekilerle idare etmek veya onları zaten şu an farkındaysanız son zamanlar son birkaç aydır hatta yakın zamanda beri olan kısmı söyleyeyim size e, tekste çok pahalı olmaya başlayan bir ürün artık e, bir şey alsanız dünyanın parası olmaya başladı ve bundan dolayı da insanlar artık e, dikkat ederseniz hep ikinci elle dönmeye başladılar veya eski eskilerini döndürüp değiştirip yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışmaya başladılar. Yani yeniden bir şey yapıp üretmektense eskilerin yaptığı gibi anneannelerimiz, babaannelerimiz hep eski kıyafetleri bir sonraki gelen çocuğa giydirirlermiş veya onları tekrardan dönüştürüp yeniden başka bir ürün yaparlarmış. Biz de aslında yavaş yavaş oraya doğru dönüyoruz gibi geliyor bana. Ya sanki bakış açısı değişirse, değil mi? Hani bu modaya dair her sürekli yeni bir şey giymem, tüketmem gerektiği düşüncesinden sıyrılırsa insanlar zaten Dediğiniz gibi işte o kıyafetler devredebilir, tekrar onarılabilir. Tabii. Yani nüfus çok olsa bile o tür üretimde yine de zaten şu an kimyasalların gezegene verdiği zararın çok çok azı belki verilebilir yine de hani diye düşünüyorum. Yani ne bileyim. Ne en azından çok az bir zararla atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Ne kadar çok Üretilmiş olursa olsun hani bitkisel alanlar, ona ayrılan alanlar oluştursak bile sonuçta onlar da tekrar doğayla dönüşebilecek şeyler. Ama kimyasal işte plastik çubuğu gibi şeylerin son maalesef dönüşümü yok yani bunlar sürekli gezegene. Evet. Ben zaten şey düşünüyordum hani hala da öyle düşünüyorum aslında. Bu kadar insanın, bu kadar tüketimini, araç, kıyafet, o bu binalar, bu gezegen nasıl kaldırıyor bu yükü? <gülüyor> Hala hani... Zaten kaldı. Evet buyurun. İnsan şaşırıyor yani. <gülüyor> zaten kaldıramıyor ve yakın zamandan itibaren de hiç kaldıramayacak. Çünkü e, işin en acı olan kısmını az önce aslında o konuya girmedik. Biraz ona gireyim isterseniz. E, bu dünyada en çok su kullanılan sektör tekstil. Evet ben de onu soracaktım. Evet tabii. Yani mesela örnek vereyim ben size. Eee bir kot pantolonun üretimi için 7500 litre su kullanılıyor. Bir tane tek kot pantolonun üretimi için. Yani bunun sadece bir kot pantolonun eee üretimi derken olaya sadece bitmiş kot pantolonun göz önüne gelmesin. Bunun eee kot pantolon ne üretiliyor? Pamuktan üretiliyor. Pamuklu bir malzeme çünkü onun menşei pamuk olduğu için. Pamuğun e, toprağa e, ekilmesinden itibaren düşünün. Onun sulanması, onun toplanması, onun tüketlere gitmesi, temizlenmesi, eller, iplik haline getirilmesi, dokunması, boyanması veya desen yapılması gibi, gibi pek çok e, aşamalardan geçtiği için burada e, litrelerce tonlu hatta su kullanılıyor. Ve artık şu e, yay yüzünde maalesef su artık biliyorsunuz zaten da başladı şu anda. Bu kadar su kullanılarak e, yapılan bu tekstiller artık ben çok gerekli değil. Yapılmaması gerekiyor. Hatta susuz tekstillere de dönüşüm başladı yavaş yavaş. Onlar da şu an gündemde ama hemen olur mu? Tabii ki olmaz. Ee, biraz daha zaman isteyen şeyler onlar teknolojik olarak. Ee, işte insanlara bunları anlatmak gerekiyor. İnsanlara bir tişörtün, bir pantolonun, bir giysinin ne kadar su tüketilerek e, ortaya çıkartıldığını anlatmak gerekiyor ki bilsinler, anlasınlar. Ona göre alışveriş yaparken ona göre düşünürler. Ben belediyenin bir etkinliğine katılmıştım gardıroplarımızdaki olimpik havuzlar isimli bir sunum yapmıştım sunumdan sonra herkesin yüzü düştü evet. insanlar dediler ki katılan arkadaşlar hanımlar özellikle genç hanımlar biz bir tişörtün bir giysinin bir kıyafetin bu kadar su kullanılarak yapıldığını bilmiyorduk dediler şimdi eve gidip bakacağım evet. kıyafetlerin ve bir daha onları e, yani dönüştürerek değiştirerek kullanacağım yine bir şey almamaya çalışacağım diye e, öyle bir konuda konuşmuştuk çok hoşuma gitmişti onlara düşünmeleri yani bu alan, bu doğrultuda gitmemiz gerekiyor. İşte aslında hani, e, belki medyanın ya da işte belediyelerin ya da işte sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin evet. aslında bu konuda çalışma yapıyor ve e, mümkün olduğu kadar geniş kitlelere bunu ulaştırıyor olması lazım. Ama şimdi evet. geri dönüşümlü moda, moda etiği, ekolojik moda falan dediğinizde ya da ekolojik tekstil dediğinizde. Belki de yani milyarlarca insanın bu tür kavramlardan haberi bile yoktur şu anda. Yani Aynı öyle, öyle açık radyo gibi kaç tane belki hani gezegende radyo var işte bu ya da başka işte gazete işte televizyon neyse tam kapitalizm bütün medya ağlarını sosyal medyayı her şeyi kontrol altında ya da işte büyük oranda kontrol altında tuttuğu için Sürekli tüketim pompalanıyor. Yani bu tür şeylerin yer aldığı mecralar neredeyse yok denecek kadar az. Ya, peki bizim programımızdan sonra mesela dinleyicilerimiz dese ki biz peki evet e, çok güzel hocam çok iyi anlattı. Biz e, ekolojik tekstil artık almak istiyoruz. E, buraya bir göçüş <gülüyor> yapmak istiyoruz. Mesela alabilecekleri e, dükkanlar falan Türkiye'de ya da dünyanın başka ülkelerinde falan oluştu mu? Böyle bir şey var mı mesela? Ekolojik tekstil var da... var var yurdumuzda da var fakat şöyle bir şey var mesela özellikle bebek ürünlerinde çok fazla bu alana dönen firmalar var ekolojik tekstil ürünleri bebek ürünleri çünkü bebeklerin cildi ne kadar hassas tahmin edersiniz onların giysilerinde bebeklerin giysilerinde mümkün olduğu kadar boya kullanılmıyor ağatıcı bile kullanılmıyor tamamen doğal olarak işlemeye çalışılıyor giysiler. Ama onların tabii üretim aşamaları biraz e, maliyetli olduğu için bu da otomatik olarak fiyatlarına yansıyor. Yani hmm. bayağı pahalı öyle söyleyeyim. Hmm. O yüzden e, alabilen tabii ki alsın. Bütçesi e, imkanları olanlar tabii ki alabilirler. alsınlar. İnternetten de girebilirler. Ekolojik ürünlerde girerlerse bulurlar mağazaları. Ama ben hep şunu söylüyorum. Hep bunu e, e, yapmalarını istiyorum insanların. Önce bir kendi gardıroplarını, yani önce bir küçülmemiz gerekiyor. Evet. Küçülmek kendi gardıroplarımızı bir döküp... Çıpsa çıp ne varsa artık ne aldıysak daha önceki yıllarda onları evden geçirmek gerekiyor. Onları mutlaka bir çoğun tekrar kullanabiliriz. Çünkü hanımlar, genç kızlar pek çok şey yani moda diye alıp bulup dolaplara koyuyoruz. Ben de çok yaptım bu zamanında artık hiç yapmıyorum. Uzun zamandır almıyorum artık. Perkekler de o zaman, moda peşinde çok koşabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki onların e, yeniden kullanmak ya da ileri derecede ileri, e, tasarımlar yapıp onları yeniden kullanmak gerekiyor. Aslında bu çok daha zevkli, çok daha ek ekonomik. Çok daha eğlenceli şeyler ama işte bunu herkes yapabiliyor mu dediğiniz gibi az önce. Kimin, kaç kişinin haberi var bunlardan? Pek çok insanın haberi yok. bu i̇şte buradan, ben mesela... kendi araya gireyim hocam. Çok e, asfaltitik bir yerdeyiz. Şöyle e, ben de programı yap, yaparken da, daha çok bunun konuşulması, yayılması gerektiğine dair şeyim arttı yani şu anda. motivasyonum evet. arttı. Gerçekten... Burada, aslında o kadar geniş bir konular evet, var. Evet. Şimdi ben şimdi çok çok azı nasıl... Aslında... için şöyle söyleyeyim. Ben, biz, e, benim size sorduğum başka sorular da var. Yetiştiremedik. Süremizin sonuna geldik şu anda. Ee, tamam. Sizinle bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Siz de müsait olursanız. Tabii, tabii ki. Tamam. Buluncularınız için bunun sözünü alıp programı kapatalım. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Ee... Rica ederim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu el attığınız için, böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için. Biz, biz ben, şey ben bütün söyleyeyim. Ben bu bildiğim her şeyi benim elime gelen kız anlatmaya çalışıyorum. Çünkü onlar geleceğin anneleri geleceğin ebeveynler olacakları için onlar ne kadar bilincin o kadar geleceğe bir katkı olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sevgili meciller, programı Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk'un ihbahar Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar filminin müziğiyle bitiriyoruz. Kore halk müziği bu e, filmdeki müzik, Ali Rang deniyor. E, i̇ki hafta sonra görüşünceye dek, hoşça kalın.